Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahilllezî hadâna lihâzâ ve mâ kunnâ linahdedî el-evlâen hadâna allâh Vela tevfîqi, velâ 'tsâmi, velâ tevekküli illâ billâh Eşhedü en lâ ilâhe illâllâhu vehtahu lâ şerîkele Lâ niddâ lehu, velâ şebîh Vela kuf'a, velâ misle, velâ nazîr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 قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل ننقص من انباء الرسل ki hut suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hut ve ben kardeşleri beni ihtiyarlattı dediği bir suredir İçerdiği hükümler açısından, verdiği mesajlar açısından Hud Suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu sure beni ihtiyarlattı demiştir. Allah Subhanahu ve Teala Hud Suresi'nde resullerinin kıssalarını uzun uzun anlattıktan sonra surenin sonunda ve kullen min enba'ir işte ey Muhammed biz sana bütün rasullerin kıssalarını bu şekilde anlatıyoruz buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, biz tevhid ve menheç esaslı bir davet yürütülmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Tevhidsiz, sahih bir menheç olmayacağı gibi tevhid ne kadar doğru olursa olsun, menheç bozuk olursa mutlaka yolun bir tarafında kaymaların Baş göstereceğine inanıyor ve bunu iddia ediyor. Derslerimizde, sohbetlerimizde, nasihatlerimizde bunu defalarca müteaddit kere zikrediyoruz. Ve arkasından şunu diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de sahih menheci öğrenmenin en güzel yolu nebilerin ve diğer salihlerin kıssalarını uzun uzun okumak, onun üzerinde uzun uzun tefekkür etmektir. İşte yer yer düğün sohbetlerimizde, gittiğimiz bölgelerde veya cuma sohbetlerimizde veya cuma vaazlarımızda zaman zaman kıssalardan bahsediyoruz ki sahih menheci defalarca ama defalarca zikredelim, Müslümanlara öğretebilelim, kendimiz en iyi şekilde öğrenebilelim. Allah subhane ve teala kıssaları Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekrar ettiği gibi biz de aynı cümlelerle, aynı kelimelerle, aynı konuyu defalarca ama defalarca tekrar etmeye çalışıyoruz. Belki bazen aklınızdan şu geçebilir. Hocam bu meseleyi defalarca anlattın. Bir daha niye anlatıyorsun? O zaman diyorum ki Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselamın kıssasını Kur'an-ı Kerim'de defalarca anlatmıştır. Allah subhanehu ve teala Nuh aleyhisselamın kıssasını, defalarca anlatmıştır. Niçin? Demek ki bir kere anlatmakla, demek ki bir kere üzerinden geçmekle bu meseleler bitecek, anlaşılacak ve kavranılacak meseleler değildir. O halde bizlerinde Kur'an üslubuna uygun olarak, Kur'an metoduna uygun olarak Allah'ın kelamına mutabık kalmak için aynı meseleleri tekrar tekrar insanlara izah etmemiz gerekmektedir. Değerli kardeşlerim Kur'an'i kıssalar dediğimiz kıssalar bir peygamberlerin haberleridir. Nuh Aleyhisselam'ın Hud Aleyhisselam'ın Salih Aleyhisselam'ın iki peygamber olmasalar bile Ashab-ı gibi Ashab-ı Kariye gibi bahçe sahipleri gibi Firavun'un hanedanında görev alan mümin bir adam gibi Firavun'un eşi Asiye valdemiz gibi aslan Rasul olmasalar da tarihte yaşamış kimseler kıssalardır. Allah Subhanahu ve Teala bu kıssaları anlatırken iki yerde benim bildiğim kadarıyla iki yerde nahnu naqussu nebahum bil hak. Biz bu kıssalar sana hak ile anlatıyoruz buyuruyor. Türkçe okurken belki üzerinde durmadığımız bir ibaredir bu. Siz bir meal aldığınız zaman Biz bu kıssaları hak ile anlatıyoruz doğru bir şekilde anlatıyoruz Hak kelimesinin üzerinde doğru kelimesinin üzerinde Belki bu kelime Sizin zihninizde birçok şey barındırmıyordur Ama Allah subhane ve teala yüzünü ve yüzünü Hak ile yarattık buyurmuştur Kitabı sana hak ile olarak indirdik buyurmuştur Ve buna benzer Bilhak kelimesi Birçok ayette geçer. Allah subhanehu ve teala kıssalardan bahsederken de mesela Musa aleyhisselamın kıssasından bahsederken biz Musa ve Firavun'un kıssasını sana bilhak hak ile anlatıyoruz diyor. Ne demek hak ile anlatmak? Şunu söylüyor. Kardeşlerim bu kıssalara inanıyorsunuz. Evet doğruluğuna inanıyorsunuz. Ama bilin ki bu kıssalar sizin veya cahili ehlinin televizyonda seyrettiği dizi filmlere, sinemaya benzemez. Bir filme bakarsınız, filmin başrol oyuncusu denizin altına düşer, kurtulur, elli kişiyi döver, uzaya çıkar. Bunlar hikayedir. Bunların gerçeklik payı yoktur. Ama Allah'ın anlattığı kısalar bilhak, doğru kısalardır. Kardeşlerim bu şu demek. Bu şu demek Allah subhanehu ve teala tarihin bir döneminde ateşin atılan ateşin içine atılan İbrahim'e karşı dedi ki ey ateş İbrahim'e karşı serin ve esenlikte ol anlıyoruz ki bu hak olan bir olaydır ateş her ne kadar yakıcı özelliği olsa da Allah subhanehu ve teala dilemediği müddetçe mümine zarar vermez o zaman benim düşmanım Asıl itibarıyla bir ateş de olsa, benim düşmanımın özelliği asıl itibarıyla yakıcı bir özellik de taşısa, Allah subhanahu ve teala dilemediği müddetçe o ateş bana asla zarar veremeyecek. İşte hak ile buna, bunu anlayacaksınız. Kıssaları okuyacaksınız. Tarihin zaman diliminde karşınıza Musa aleyhisselam gelecek. Bir de bakacaksınız ki deniz önünde yarılmış. Ve bu haktır. Ve bu haktır. Allah subhanahu wa bunu bize bildirmiştir. Bu bir ütopya değildir. Bu hayretamiz bir ifade değildir. Bu bir gerçektir. O halde anlayacaksınız ki Allah subhanahu wa dilerse benim de önümde dağları boyun eğdirebilir. Allah subhanahu wa dilerse benim de önümde denizler açılır. O deniz firavunu ve hanedanını yerle bir ederken Allah subhanehu ve teala dilerse o deniz bana dosdoğru bir yol olur. Dikkat edin deniz ikiye yer olmadan önce Musa aleyhisselam Rabbim bize hidayet edecektir diyor. Yolumuzu gösterecektir diyor. Allah dilerse Rabbimiz denizleri yararak bizlere yolumuzu gösterecektir. İşte kardeşler ayetin devamında Hud suresinin 120. ayetinin devamında Allah subhanehu ve teala ey Muhammed. Biz sana bu kıssaları okuduk ki bununla Allah'a iman et demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman ediyor. Bunların gerçek olduğuna inan demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gerçek olduğuna iman ediyor. Allah subhanehu buyuruyor ki kalbin bununla mutmain olsun. O halde kıssaları okuyup da kalp itmi inanına ermeyen, bu kıssalara okulduğu halde Allah'tan çok tağutlardan korkan, bu kıssalara okulduğu halde ateşin kendisini yakabileceğine inanan, bu kıssalara okuduğu halde firavunun karşısında eziye, e, acziyet içine düşüneceğini zanneden, bu kıssalara okuduğu halde kendisini çaresiz gören bir Müslüman kıssalardan gereken mesaj alamamıştır. <gülüyor> Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de anlattığı kıssaları okuduğu halde bu kâfirler çok güçlü bizim elimizden ne gelir diyen bir Müslüman Musa Aleyhisselam'ın kıssasında anlatılan mesajı hiç anlamamıştır. O Musa Aleyhisselam ki tek başınadır karşısında dünyanın süper gücü olan Firavun ve hanedanı vardır, Haman vardır, Karun vardır, Bel'am vardır. Kıssalar sana şunu öğretir. Musa gibi tek başına olsan da Allah dilediği, dilediği zaman senin elinle bir firavunu yerle bir edecektir. Bu kıssaları okuduğu halde modern cahiliye gözünde küçümsemeyen, hala modern cahiliyeyi gözünde büyüten Müslümanlar kıssaların vermek istediği mesajı anlamamıştır. مَا نُثَبِّتُ بِهِ Ey Muhammed bu kıssalarla senin göğsünü pekiştirmek istiyoruz. Kıssaları okuduğu halde göğsü pekişmeyen, kalbi mutmain olmayan, Allah'a güvenmeyen bir mümin o kıssalardan hakkıyla faydalanamamıştır. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğu, dersini yaptığı, tefsir ettiği halde Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını Yusuf suresinin başından sonuna kadar ezberlediği halde Çaresizlik içinde acziyete düşen Müslüman Yusuf kıssasını hiç anlamamıştır. Çünkü Yusuf kıssası ona gösteriyor ki Allah subhanehu ve teala dilerse seni kuyunun derinliklerinden alır Mısır'ın en tepesine çıkartır ve sen bir aziz olarak bir büyük olarak bir lider olarak kavminin sana kötülük yapanların karşısına geçersin. Eğer bir Müslüman bu kıssaları okuduğu halde Allah'ın rahmetinden umudunu kesiyorsa bu Müslüman o Kur'an'dan, o kıssalardan, o ayetlerden hiç ama hiç faydalanamamıştır. Değerli kardeşlerim, kıssalar bize Allah'ın yardımının gerçek olduğunu öğretiyor. Ve kana hakkan aleyna nasrul müminin, Allah Subhanahu Teala diyor ki, müminlere yardım etmek Bizim üzerimize bir görevdir. Müslüman müminlere yardım etmek bizim üzerimize bir haktır buyuruyor. Allah subhane ve teala müminlere yardım edecektir. Kıssaları okuyacaksın. Nuh aleyhisselama nasıl yardım ettiyse Allah subhane ve teala bize de yardım edecektir. Buna inanacaksın. Kıssaları okuyacaksın. İbn-i karşısında Allah subhane ve teala İbrahim aleyhisselamı nasıl muzaffer kıldıysa Allah subhanehu ve teala yeryüzünde bir avuç mümini de muzaffer kılacaktır buna inanacaksın kıssaları okuyacaksın Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselama karşı Musa aleyhisselam lehinde firavuna karşı onu nasıl muzaffer ettiyse aynı şekilde Allah subhanehu ve teala bizleri de muzaffer kılacaktır kıssaların vermek istediği en büyük mesaj budur Kıssalar müminlerin kalbinin sebatı içindir. Kıssalar müminlerin imanının artması içindir. Kıssalar müminlerin sadece ama sadece Allah'a tevekküllerinin güçlenmesi içindir. Kıssaları okuduğu halde Allah'a tevekkül etmeyen, kıssaları okuduğu halde Allah'ın rahmetine güvenmeyen, kıssaları okuduğu halde Allah'ın kendisine yardım etmeyeceğini düşünen mümin imani bir zaafiyete uğramış ve kıssalardan hakkıyla faydalanamamıştır kardeşler değerli kardeşlerim Kur'an'ı kıssalar aynı zamanda başarının ve başarısızlığın galibiyetin ve malumi malibiyetin sebeplerini ortaya koyar ve siz bu sebeplere sarılın der biz bir İslam cemaatiyiz başarılı olmak istiyoruz hedefimiz bu bu hedefe ulaşmak için para biriktirelim diyorsanız kıssaları hiç anlamadınız. Bu hedefe ulaşmak için kalabalık olalım diyorsanız kıssaları hiç anlamadınız. Bu hedefe ulaşmak için sayısal güç elde edelim, kuvvet elde edelim, gençler elde edelim diyorsanız siz kıssaları hiç anlamadınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kıssalar hiçbir zaman başarıyı kemiyete bağlamamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kıssalar hiçbir zaman başarıyı maddi güce bağlamamıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kıssalar hiçbir zaman başarıyı şahsi güç ve kuvvete bağlamamış. Hatta buyurmuştur ki Allah Subhanahu taala "Ve men nasrü illa min indillahi'l azizil hakim" yardım sadece Allah katındandır. Bu ayet öyle bir siyahla gelmiştir ki "Ve men nasr ey Müslümanlar" Başarılı olmak için bütün güç, kuvvet, zahiri sebepleri terk edin. Sadece Allah'a tevekkül edin buyurmaktadır. Eğer başarı sayıya bağlı olsaydı, yedi kişilik Ashab-ı Kehf, sekizincileri köpekti. O günün en güçlü hükümdarlarına, en güçlü kuvvetli devletlerine karşı başarılı olamazdı. Başarı maddi güçte olsaydı İbrahim Nemrut'a karşı başarılı olamazdı. Başarı sayısal güçte olsaydı Musa aleyhisselam Firavun'a karşı başarılı olamazdı. İşte kıssalar bize başarının ve başarısızlığın galibiyetin ve mağlubiyetin gerekçelerinin sebeplerini göstermektedir. Ve bu sebep en güçlü sebep sadece Allah'a imandır. Sadece Allah'a tevekkül etmektir. Sadece Allah'a dayanmaktır. Sadece Allah'a güvenmektir. Mümin kol, İslam, İslami hareket yola çıktığı zaman kalbinden başarıya dair, zahiri başarıya dair bütün maddi düşünceleri atmalıdır. Kalp tertemiz olmalıdır. İşte bunun ismi de ihlastır. Kalbi... Allah'ın dışında her türlü şeyden arındırmaktır İhlas. Yola çıkacaksın, başarı mı arıyorsun, maddiyata bağlama. Maddi olarak güçlenmemiz gerekir, safsatalarına inanma. Yola çıktın, galibiyet mi arzuluyorsun, sayısal gücümüz oluşması lazım. Buna inanma. Musa Aleyhisselam'ın kavmi Firavun'la karşı karşıya geldiği zaman dediler ki işte şimdi bittik. İşte şimdi yakalandık. Firavun ordu olarak, sayı olarak, maddi güç olarak bizden daha güçlü. Biz Firavun'un ordusuyla kızıl deniz arasında kaldık. Denize gidemeyiz. Orada da Firavun var. İşte kıstalar şunu anlatıyor. Firavun ordusuyla birlikte seni kuşatma altına alsa bile... Firavunlar askerleriyle birlikte seni muhasara altına alsa bile... Allah subhane ve teala sana... Mutlaka ama mutlaka yol gösterecektir. Değerli kardeşlerim, kıssalar birer tarihi bilgidir ve gerçek bilgilerdir. En doğru bilgilerdir. Tarih ise bir insanın geleceğine yön veren en güzel ilimdir. Bundan dolayı benim size nasihatim, kendi tecrübemden yola çıkarak Kur'an'ın bir kıssasını bin kere okusam, her birinden faydalanıyorum. Ezber olduğum, tefsirlerini okuduğum, hocalardan dinlediğim kıssayı akşam eve gidip bir kere de okuduğumda mutlaka ama mutlaka büyük fayda elde ediyorum. Bu benim kendi şahsi tecrübemdir. Ve size nasihatim Kur'an'ın kıssaların üzerine özellikle tefekkür edin. Açın, beş ayetlik, sekiz ayetlik bir kıssayı alın. Defalarca okuyun, onun üzerine tefekkür edin. Bakın kalp sebatınız nasıl sağlanıyor Eğer kalbinizde tağutlara karşı bir korkaklık varsa Eğer kalbinizde davanın içinde bulunmaktan dolayı bir çekince varsa Eğer bu davadan ve bu davanın yolundan şüphe ediyorsanız Ben size reçeteyi sunuyorum Gidin Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını okuyun Hud Aleyhisselam'ın kıssasını okuyun Kavminin karşısına geçiyor ey kavmim içinizde bulunmam size ağır geliyorsa ve Allah'ın ayetleriyle size davayı anlatmam size ağır geliyorsa o halde elinizden geleni yapın ben de yapacağım diyor tek başına. Kavmi güçlü kavmi kuvvetli siz elinizden geleni yapın ben de yapacağım diyor. Bakın cesarete açın bu kıssayı okuyun ki kalbiniz cesaretle dolsun. <gülüyor> Eğer içinizde bir ürkeklik varsa Eğer kafirlerin maddi gücünden dolayı korkuyorsanız Eğer zalimlerin istihbarat gücünden korkuyorsanız Eğer bir endişe taşıyorsanız Açın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini okuyun Onlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ele geçirmek için Güçlerini toplandılar Ne karar aldılar? bütün kabilelerden birer delikanlı toplayalım ne demektir bu NATO'yu kuralım Birleşmiş Milletleri bir araya getirelim en güçlü askerlerimizi en güçlü tanklarımızı en güçlü uçaklarımızı bir araya getirelim Müslümanı yok edelim demektir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için bütün kabilelerin en güçlü bireyleri toplanmadı mı toplandı kapısının önüne gelmediler mi geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evini muhasara altına almadılar mı? Aldılar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ele geçirebildiler mi? Hayır. Arkasından adamlar gönderdiler. Yolları en iyi bilen izcilerle, bugünkü anlamıyla istihbarat birimleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bilgi toplayıp o bilgilerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Yok etmek istediler ama bir örümceğin ağına yenik düştüler. Ne kadar aziyet içindiler gördünüz mü? Bir örümceğin ağı üflediğiniz zaman bir örümcek yuvası üflediğiniz zaman verecek. Bir örümcek yuvası sadece parmağınızla yok edebileceğiniz bir yuva onları aldattı, onları yanılttı. Onlar Allah'ın izniyle hak davetciye hiçbir zarar veremediler. İşte bu kıssayı okuyun. Ve deyin ki Allah subhanahu ve teala bana da aynı şekilde yardım edecektir. Allah subhanahu ve teala müminlere yağmurlarıyla yardım edecektir. Allah subhanahu ve teala müminlere kar dolu sisle yardım edecektir. Allah subhanahu ve teala bildiğimiz, gördüğümüz ve de bilmediğimiz, görmediğimiz ordularıyla müminlere mutlaka yardım edecektir. İşte Kur'an-ı kıssaların verdiği en önemli mesaj budur. Allah subhanahu ve teala hakkında zannınız nedir? Ben Allah'a iman ettim. onu asla şirk koşmuyor. Onu tevhid ediyorum. Ve müşriklerden beriyim. Günahlarım var. Eksiklerim var. Sizce Allah subhane ve teala bu zalim, bu kafir kavmin içerisinde beni yardımsız mı bırakacak? Allah hakkında zannınız bu mudur kardeşler? Allah'ı böyle mi tanıdınız? Allah mümin koluna, dostuna yardım etmeyecek mi zannediyorsunuz? Kim böyle zannediyorsa... Çok kötü bir zanla Allah'a karşı kötü zanda bulunuyor. Ahzap gününde olduğu gibi kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın vaadinden dolayı kötü zanda bulundular. Allah ve Resulü bizi kandırdı dediler. Bunlar kalplerinde hastalık olan kimselerdi. Hakiki Müslümanlar ise dediler ki Allah ve Resulü'nün vaadi haktır. Değerli kardeşlerim Allah ve Resulü'nün vaadi haktır. Allah subhanehu ve teala bize yardım edecek müminlere yardım edecek ve eyettnellezine amanu Allah düşmanlarına karşı müminlere mutlaka destek verecektir. Bundan dolayı kalbinizde hiç şüphe olmasın. Ne zaman kalbinizde bir şüphe, ne zaman kalbinizde bir rayp, ne zaman kalbinizde bir şek meydana geldi açın İbrahim'in kıssasını okuyun. Açın Musa'nın kıssasını okuyun. Açın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in siyerini okuyun. Ve rabbil alemin. Elhamdülillah ve ssalatu ve's Değerli kardeşlerim, bizim için bir avantaj da kıssalarla ilgili bir avantaj da şudur. Bizler Kur'ani kıssalara vakıf olduğumuz gibi bizler elimizde geçmişte yaşanmış hak haberlere vakıf olduğumuz gibi bir de Risaletten sonra Selefi Salihin'in kıssalarına vakıfız. Arkadaş yazmış. Hocam ben bu kitabı okudum ama biraz abartı var. Nedir abartı kardeş? İşte alimlerden bir tanesi namaz kılıyormuş. Aslan gelmiş onu yememiş. Aslan ondan korkmuş. Alim demiş ki ey aslan git rızgını başka bir tarafta ara. Ben Rabbime ibadet ediyorum. Aslan da bu lafı işitmiş koymuş gitmiş. Bunlar abartı değil mi? Değerli kardeşim sen buna abartı diyorsan Beşikteyken konuşan İsa'ya ne diyeceksin? Allah haşa abarttı mı? Bir kişiden aslanın uzaklaşması mı daha büyük bir abartı? Ateşe düşen bir kişiyi ateşin yakmaması mı daha büyük abartı? Değerli kardeşlerim size nasihat ediyorum. İslam alimleri selefin hayatını anlatmışlardır. Mesela İmam Zehebi'yi Bununla ilgili koskoca bir külliyat yazmıştır. Siyeru alemin nübelâ. Açın bir okuyun neler var. Alimler kendilerinden önceki değerli kişilerin hayatlarını yazmışlardır. Mesela benim aklıma bu konuda gelen İbni Hacer'in bunun Türkçesi yok. Eddürerül Kamine isimli bir eseri vardır. Büyük alimlerin hayatlarını yazmışlardır. Bir bakın. Hocam niye bakalım Kur'an kıssaları bize yetmiyormuş. Şunun için bakın. Ateş İbrahim'e isabet etmedi. Onu yakmadı. Ama hocam biz İbrahim değiliz ki bak selefi de yakmamış. Vallahi öyle kıssalar göreceksiniz ki ateşin yakmadığı adamlar, yılanın soktu ama zehirleyemediği adamlar, aslanın kendisinden korktu adamlar, düşmanın kendisinden korktu yiğitler. Selefin hayatında bunu da göreceksiniz. Ve bu vallahi bizim hayatımızda da olabilecek şeyler. Vallahi Allah dilerse ateş bizi de yakmayacak. Vallahi Allah dilerse zindanların kapıları sonuna kadar açılacak. Müminler oradan hür bir şekilde kurtulacaklar. Hocam şöyle şöyle bir sorunumuz var. Bu sorunu çözmek mümkün değil. Allah'a mı güvenmiyorsun? İmanından şüphen mi var? Allah'a güvenmiyorsan o sorunu Çözmek mümkün değil. Bir ablamız yazmış, Müslüman olmuş, bir aşiretin gelini, koca müşrik, kocayı terk edip giderse aşiret kesinlikle öldürür. Bunu kesinlikle affetmez. Arkadaşlar diyor ki hocam bu ablanın hiç kurtuluş imkanı yok. Dedim ki onun aşireti firavun kadar mı güçlü? Asiye validemizin haberine inanmıyor musunuz? Yoksa itikad etmiyor musunuz? Allah subhanahu ve teala Asiye validemizi firavundan kurtardı. Sizi mi kurtarmayacak? Allah hakkında kötü zan mı besliyorsunuz? Değerli kardeşlerim selefin hayatını okuyun. Dün gece Abdülfettah Ebu'l-Gudde'nin bir kitabından selefle ilgili bazı kıssalar okudum. Subhanallah. Zaten o kıssaları okuduktan sonra bugün bu hutbeye vermeyi karar verdim. Gerçekten selefin hayatını anlatan kitapları okuyun. Okuması basit hocam benim okuma alışkanlığım yok. Hikaye okur gibi kıssa okuyacaksın. Anlamana gerek yok. İdrak et Allah'a güven duygusuyla o kıssalara yaklaş. Her şey sana açılacaktır. Vallahi kalbinizin tekrar tekrar mutmain olmasını istiyorsanız selefin hayatını okuyun. Ne zaman ki arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçek şudur, hiçbirimiz göklerde uçan melekler mesabesinde değiliz. Yer yer kalbimiz imanla doluyor, yer yer ayaklarımız tökezliyor. Ebu Hureyre bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayete geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Ebu Hureyre bazen öyle bazen böyle diyor. İnsanoğluyuz, insanoğlu olduğumuz için ayaklarımız bazen tökezliyor, bazen ümitsizliğe kapılıyor bazen her şeyi bırakmak istiyor bazen yeter artık bu kadar diyor işte ne zaman ayağım tökezlese ne zaman ümitsizliğe kapılsam hemen kendime bir iki sayfa siyeri selef-i salihin selef-i salihin hayatını anlatan onların gayretlerini anlatan onların mücadelelerini anlatan bir kitaptan bir kaç sayfa okumam ya da kurani kıssalardan bir kıssayı tekrar okumam Allah'ın izniyle benim tekrar ayağa kalkmama Tökezlediğim yerden doğrulmama vesile oluyor. Vallahi bunu ne kadar çok yaparsak o kadar dik, o kadar dirençli olacağımıza inanıyorum ben. Bu da benim bu mübarek gün, bu cuma günü size nasihatim olsun. Mutlaka ama mutlaka selefin hayatını anlatan, alimlerin hayatını anlatan, elinizde tarihi anlatan kitaplar olsun. Ve bunlarla imanınızı ayakta tutmaya çalışın diyorum. Velhamdülillah Rabbil Alemin namaz için saf tutalım inşallah